Perşem FM Perşem FM Türk Eradyon Türk FM Alo Alo Selamie Ne haber lan? Aaa Cemet tabii hayrola iyiyim? Bak koçum ben biraz sonra Perican efendi canlı yayına çıkacağım. Seni araştıracağım hasta numarası yapacaksın. Başta iyileşemedim daha kötüleştim falan diyeceksin. Sonra doğru iyileştim diyeceksin tamam mı Abi bak geçen de yaptık yemezlerse yakalanırız valla. Ee, ne yakalanacağız be oğlum adam mekolamanın önde gideni. Hem saf hem de salak. <gülüyor> Yalnız bu sefer sesini biraz değiştir. Adın da Hasan. Tamam mı lan Selami? Ha tamam abi. Bir deneme yapalım. Ve, alo, geçmiş olsun aa, Hasan Bey. Nasılsınız acaba? Aa sağ olun Cevat Bey. Çok kötüyüm. <gülüyor> Bildiğin gibi de. Cevat Bey sanki böyle ayaklarımın feri gitti. Yani. Ha tamam bu iyi. Yalnız biraz daha dramatik olursa ha. daha güzel olur. Şu Cevat Bey <gülüyor> Ömer Bey hoşgeldiniz. Biz de sizden bahsediyorduk. İşte yani derken ben kendi içimde. He, peki, <gülüyor> Telefonda bir hastam var da... E, ...zamanla bel fıtığı olmuş... ...ama iyileştirdim çok şükür. Yapma ya. Bel fıtığı da iyileştiriyorsunuz böyle. Evet Zaten. benim için bel fıtığı iyileştirmek çocuk fıtığı. Aman çocuk oyuncağı. <gülüyor> Valla aynı zamanda insanlara böyle karşılıksız da yardım ediyorsunuz. Valla helal olsun. Delikanlı adam mısınız Cevat Bey? Estağfurullah, estağfurullah. İnsanlara faydamız dokunsun yeter. Tamam o zaman başlayalım Cevat tamam, Bey. Tamam olur. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye arzıları tek arkası ömürlüğünüz soğukatı programı Perişan Fandas'ı. İyi günler, saygılar meddalar. Dinleyiciler, geçen programımızda biyoenerji doktorumuz canlı yayında hastalıkları tespit etmiş ve tedavi etmişti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Halkımız, doktorumuz, uzmanımız için biyoenerji de... Bir var diyor dinleyiciler. Allah razı olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet dinleyiciler sağ olun. Halkınız adı teşekkür ediyoruz. Cevat Bey yayınımız çok ses getirdi. İnsanlar size ulaşmak için adeta çılgınca yarışıyorlar. E, telefonlarımız kilitlendi. E, şu anda hattımızda da bir e, hastamız var. E, dilerseniz hemen kendisini alalım. E, be, be, onu almayalım. Çok fakir olan bir hastamız var. Mahalle muhtarından aldım numarasını. Kendisi şiddetli başarıları çekiyormuş. Bence onu alalım. Hiç olmazsa bir faydamız dokunsun. <gülüyor> tamam tamam ona alalım. Madem e, öyle diyorsunuz. E, e, arkadaşlar Cevat Bey'in e, Ayarlı da arkadaşı alalım, ee, Cevap Bey siz tabi tanımıyorsunuz, görmüyorsunuz. Nerede? koruyayım, benden konuşmuşluğum var o yayından önce, niye konuşayım, yok böyle bir şey, medya çarpıtması. <gülüyor> tamam, e, hazır mı arkadaşlar? Evet, hastamız e, Hattaymış. E, Aa, cevap Bey buyurun. Güzel, e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A, alo, e, Hattaki hastamız, e, sayın hastamız, e, merhaba efendim. Hani ee merhaba Cevat abi yine Perişan Efendim değil mi? Ya, ya, ya yani aa. doktor bey merhaba. <gülüyor> İsminizi alabilir miyim? İsminiz neydi acaba? Adım Hasan Karabasan Hasan kız, sesinizde bir şey mi var acaba? Bir rahatsızlığınız mı var acaba sesinizde yani hani? Sesim mi? Sesimi diyor. <gülüyor> Sesim. <gülüyor> Evet dinleyiciler ee, Cevat Bey hastamızın sesinde bir e, şey olduğunu fark etti ve düzeltti. Evet. <gülüyor> bir... Evet Ömer Bey şu anda hastamızın sesindeki titreşimden çok önemli bir şey tespit ettim. Ne tespit ettiniz efendim? Hastamız bir erkek ve adı da Hasan. Hasan doğru mu efendim? <gülüyor> Vallahi bravo. Nasıl anladınız Cevat Bey? Telepati sayesinde. Hastamızın beyin hücreleriyle irtibata geçerek onun beyniyle benim beynim arasındaki ağ kablolarından titreşim enzimlerini salgıladık ve ismini algıladık. Ne titreşimi lan? Az önce kendi söyledi ha? <gülüyor> be. Hayır söylemedi. Ben hatırlamıyorum. Ben düşüncesini okudum. Sesini Kardeşim düşündüm. ne okuması ya? Ben de duydum. Adam telefonda adım Hasan dedi. Yanlış mı ee, Hasan Bey? Oh, hayır hayır. Oh, duyduğumuz ses değildi. Siz de düşüncesini okudunuz. Bendeki elektrik size de geçti. Yatay bir geçiş yaptı elektrik. Ve düşüncesini beraberce okuduk. Allah Allah. Ben şimdi onun düşüncesini mi okudum? Tabii ki. Evet. Hasan Bey beni duyabiliyor musunuz? Ben ya. doktor değilim, Hasan Bey Ömer Bey yazan yöneten oynayan teknik yapışım. Kardeşim beni uğraştırmayın, baş ağrısından öleceğim, beni iyileştirin çabuk yahu. E Cevat abi ya. Tamam Hasan Bey. <gülüyor> ee Hasan Bey, şimdi sadece benim sesime kulak verin. Tamam Ömer Bey, kulak veriyorum. Ben Ömer değilim doktorum ben, doktor. Ulan çıldıracağım Kim kimsen kimsin kardeşim tedavi edeceğim dediniz işim bulmaca oynuyoruz ya! Nasıl böyle iyi mi Cevat abi? Hasan <Gülüyor> bey şimdi rahatlayın. Göz kapaklarınızı kapatın. Kapattınız mı göz kapaklarınızı? Kapattım, kapattım. Hiç ile ilişkinizi kesin. Büyük elçiliklerinizi şöyle geri çekin. <gülüyor> Olduğunuz yerde bir koltuğa uzanıp koltuğumuzun altında iki karpuz alın. Oturduğum koltuğa mı? Kendi koltuğuma mı Cevat abi? Kendi koltuğa. Salaha kendi koltuğa. <gülüyor> evet. Gördüğünüz gibi bir koltukta iki karpuz olmaz diyenlere şamar gibi bir örnek <gülüyor> Düşüncelerinizi sadece bir noktada toplayın Toplayın, topla gel, topla gel, topla, topla, topla, topla. sağa yap, sağa yap Dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön. Gel, gel, gel, hop, hop, öyle kal, öyle kal Şimdi başınızdaki ağrıyı düşünmeyin, evet ağrıyı düşünmeyin Evvelesti düşünün, erciyesi düşünün <gülüyor> Bakın araya da espri sıkıştırıyorum ki hasta daha bir rahatlasın, relaks olsun Çok yani. Çok güzel, gerçekten evet dinleyiciler. Cevat Bey hastalığı tedavi ederken espri de kullanıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten pozitif bir ee, <gülüyor> tedavi yaptı. Evet. Biz buna bilim dalında düşünce tomografisi diyoruz. Evet. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Hasan Bey? Vallahi daha önce iyiydim, şimdi daha bir kötü oldum. Java abi nasıl iyi oldu mu ha Lan oğlum ne kocalıyorsun illa olacaksın lan <gülüyor> iyi olacaksın Devamı gelecek bölümde Peşafaf şimdi kadar peşafaf her gün 7 10 15 20 24 saatlerimde yanluşa dünya radyo'da Yabsan bölüm var Pekin oynayanlar bölüm var Pekin Mr Gudu savaş bayındır teknik yapım benim var Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin içünler Berişan, Berişan F -M. F, -M. Berişan F 4 Radyo 4 Radyo 4 FM Perişan FM'e ulaşmak için Persan FM et Dünya Kom TR Persan FM et Dünya Kom <gülüyor> FM, dünya FM et Dünya Kom FM et <gülüyor> Dünya Kom <gülüyor>